Hızır Aleyhisselam Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bilmek. Çocukluğumuzdan beri duyduk bunları değil mi? Kimin duası hürmetine isteğimiz kabul olacak bu meçhuldür. Dolayısıyla İnsanlar nazarında değer verilmeyen hatta hor görülen nice gariplerin hak katında nazehli kullar olabileceği yani dualarının kabul edilebileceği ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Örneklemeler Hızır Aleyhisselam'dan geliyor. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Peki Hızır kimdir? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez buyuruluyor. Peki Hızır kimdir? Eserlerde okuyoruz. Allah darda kalana eğer dilerse Hızır aleyhisselamla da yardım gönderir. Fakat unutmamak lazım ki, Yardım Hızır'dan değil Allah'tandır. Bazen Allahu Teala'nın lütfu ile Hızır Aleyhisselam herkese görünebilir. Bu bazen yardım, bazen imtihanla da olur. Hadır yeşil ve yeşilliği çok olan yer manasında. Bu manadan hareketle Hadır kelimesinin özel isimden ziyade bir lakap veya sıfat olarak kabul edildiğine söyleyebiliriz. Nitekim bazı kaynaklarda, Hızıra Aleyhisselam bu ismin, kuru yerde oturduğunda altından otların yeşerip dalgalanması, Cennet pınarından içtiği için bastığı her yerin yeşile bürünmesi sebebiyle verildiği kaydedilmiş. Birazdan Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın kıssasına kendisinin rivayet ettiği, insanlığa öğrettiği duasından hayatından bazı bölümlere kadar bilgiler vermeye çalışacağız. Ama daha evvelinde kendisi peygamber midir, bir veli zat mıdır onunla ilgili rivayetlere geçelim. Hızır'ın veli mi, peygamber mi olduğu konusunda değişik rivayetler var. Onun nebi olduğunu söyleyenler, Allah tarafından kendisine rahmet ve ilim verilmiş olmasını, bunu nereden biliyoruz? İsim olarak geçmese de Kevf suresinde geçiyor. Kıssada anlatılan işleri kendiliğinden yapmadığı yönünde açıklama yapmasını, yine vahiy ile yönlendirilmesini ve kendisinin sahip olduğu bilgiler dolayısıyla Musa Aleyhisselam'dan üstün bir konumda tanıtılmasını delil göstermişler. Bütün delilleri bizler bir paylaşalım. En doğrusunu Allahu Teala bilir. İkinci görüşte yani Hızır Aleyhisselam'ın veli olduğunu kabul edenler de ona verilen bilginin doğrudan Allah'tan gelen bir ilham olabileceğini söylerler. Yine Hızır aleyhisselamın nebi kabul edilmesi durumunda, Musa aleyhisselamın ümmetinden olmadığını, dolayısıyla onun şeriatına uymakla yükümlü bulunmadığını da söylemek gerekir denmiş. Eserler böyle. Yani anlayacağınız Kur'an-ı Kerim'de kendisine işaret buyrulan ve birçok eserde kendisi ile alakalı gerek peygamberlerin, Gerek veli zatların sözleri, karşılaşmaları olduğu bir zat. Tekrar ediyoruz en doğrusunu Allahu Teala bilir. Şimdi kerim olan kitabımız Kur'an'da Musa Aleyhisselam ve Hazreti Hızır'ın kıssası nasıl geçiyor? Gelin ona bakalım. Musa aleyhisselam, kendisine vahiy ile işaret edilen zatı, bir kayanın üstünde, hırkasına bürünmüş olarak gördü ve selam verdi. Ardından, ben Musa'yım dedi. Hızır aleyhisselam cevaben, demek, Beni İsrail peygamberi olan Musa, sensin öyle mi? dedi. Musa aleyhisselam, ''Bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin?'' diye sordu. Hızır aleyhisselam, ''Ya Musa, Allah bana bir ilim vermiştir, o sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir, o da bende yoktur.'' der. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamdan, bu ilmi öğrenme arzusunu bildirdi. Şöyle görünüşte, zahiren, akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip görülen bazı hakikatlerin hikmetini, Hızır'dan öğrenecekti. Musa aleyhisselam, dedi ki, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten, bana da öğretmen için, sana tabi olabilir miyim? Yani yanında bulunabilir miyim? Hızır aleyhisselam dedi ki, Doğrusu sen benimle beraberliğe katlanamazsın, sabredemezsin. Olayların iç yüzünü anlayamadığın için sabırsız olabilirsin dedi. Bu sözlerle Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselamın psikolojik durumu hakkında İlk keşfi yaptı belki de. Yani ona kendini anlatmış oluyordu ki, bu tespit sonunda gerçekleşecekti. Musa aleyhisselamın alacağı hisse, kendi yerini bilmek ve bir sabır dersi almaktı aslında. Yine Hz. Musa'ya hal lisanıyla, ''Benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez.'' Çünkü sen bu hususta mazursun. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir demekteydi. Evet birçok konuda benden daha bilgili alim olabilirsin. Ama bu mevzuya bulaşma. Sabredemezsin. Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ben senin emrine karşı gelmem, dedi. Hızır aleyhisselam, eğer dedi, bana uyuyacaksan ben sana sırrımı açmadıkça, hiçbir şey hakkında bana bir şey sormayacaksın. Yani bu niye böyle oldu? Bununla neden karşılaştık? Hiçbir şey söylemeyeceksin. Eğer bana tabi olursan, ben sana o konuda bir bilgi verene kadar soru yok. Tamam mı? Tamam. Ve o meşhur yolculuğa çıktılar. Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde bu hikmet dolu, ibret dolu yolculuk anlatıldı. Biz de Kur'an yolculuğuyla devam edelim. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman,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 Şimdi ne oldu Kur'an tabiriyle? Gemiye bindiler beraber Musa aleyhisselamla derken, Hızır aleyhisselamın gemiyi deldiğini görünce Musa aleyhisselam şaşırdı. Ya sen ne yapıyorsun? Bu ne kadar büyük bir iş. Sen neden böyle kötü bir iş yaptın deyince, yine hatırlattı Hızır aleyhisselam. Ben daha önce sana söylemiştim, bana tabi olursan. Sana ben bir bilgi verene kadar bu iş bundan dolayıdır bak, bunu bundan dolayı böyle yaptık diyene kadar hiçbir şey sorma demiştim. Sen de bana ne yaptın? Tamam demiştin. Bunu hatırlattı. Musa aleyhisselam da unuttuğunu fark etti ve tamam dedi üstüme gelme. Ben seninle beraber yolculuğuma devam ediyorum. Burada Buhari'de geçen bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki böylece Musa aleyhisselamdan ilk unutma vaki oldu yani unutma vakası yaşandı bu sırada bir serçe geldi geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı bunun üzerine Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama dedi ki Allah'ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi, şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır. Ve devam ediyoruz Kur'an-ı Kerim'de yolculuğumuza. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır onu öldürdü. Musa dedi ki,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 Ne oldu burada? İkinci örnekle karşılaştılar. Bu sefer Hızır aleyhisselam o erkek çocuğunu öldürdüğünde Musa aleyhisselam yine karşılık verdi. Sen bunu nasıl yaparsın? Yine Hızır aleyhisselam hatırlattı. Hani bir şeye karışmayacaktın? Ben sana sabredemezsin demiştim. Tamam dedi yine Musa aleyhisselam. Zaten bu böyle devam ederse arkadaşlık etmemize de gerek yok.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 Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor ve anladı ki bu üçüncü yürüyüşlerinden sonra o köy halkına varmaları, o duvarın yıkılmasından sonra Musa aleyhisselam üçüncü olarak müdahalede bulundu. Sen büyük bir iş yaptın ama bunun karşılığında ücret alabilirdin deyince anlatmaya başladı birincisi. O gemi Delindi benim sayemde. Evet bunu ben yaptım. Lakin o zamanlarda gemiyi ele geçirmek isteyen kralın olduğunu Allahu Teala bildirdi. Ve o gemi hasarlı olduğu için hem canları kurtuldu hem de gemi ellerinde kaldı. Erkek çocuğun öldürülme mevzusu her şeyi en iyi bilen Allahu Teala böyle hüküm verdi. Bunu murad etti istedi. Annesi babası çok iyi insanlardı. O çocuktan onların başına gelecek olan bir sıkıntıdan dolayı. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Bu uygun görüldü. O duvar ile ilgili de daha önce ebeveynleri bir maden, bir altın, belki bir hazine gömmüşlerdi. Allahu Teala Çocuğun belli bir yaşa geldikten sonra bulunmasını istediği için bu görevi bana verdi ve ben bunların hiçbirini kendi başıma yapmadım diye anlattı. Birazdan Hızır Aleyhisselam'ın rivayeti, bir dua var. Onu da paylaşacağız ama daha öncesinde de hadis-i şeriflerde geçen bilgilerden birkaç tanesini nakletmek istiyorum. Hızır aleyhisselam konusu Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbni Mace'de, Ahmet bin Hanbel'de yani hadis kitaplarının çeşitli bölümlerinde geçiyor. Bunlarda Kehf suresindeki bilgiler tekrar tabii anlatılıyor. Bunların dışında başka bilgilerin de verildiğini görüyoruz eserlerde. Sizlerle paylaştığım surenin tefsir mahiyetindeki rivayetlerinden birinde Sahit bin Cübeyr radıyallahu an İbn Abbas'a radıyallahu an Nevfel bîkâl'in hazır kıssasında söze edilen Musa'nın İsrailoğullarına gönderilen Hazreti Musa bin İmran aleyhisselam olmayıp başka bir Musa olduğunu iddia etmiş. Bunu söylemiş İbn Abbas da Allah'ın düşmanı yalan söylüyor diyerek Übey bin Ka'b yoluyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Musa aleyhisselam merkezli uzunca bunu rivayet etmiş. Yani sahih olduğunu söylemiş. Aynı konuyla ilgili ikinci bir rivayette kaydedildiğine göre İbni Abbas'ın radiyallahu An bir sorusu üzerine Übey bin Ka'b buradaki Musa'nın İsrailoğullarına gönderilen Musa aleyhisselam olduğunu ifade eden hadisi nakletmiş. Yani her iki rivayette de belirtildiği üzere, Musa aleyhisselam, İsrailoğullarına hitap ederken, kendisine insanların en bilgilisinin kim olduğunun sorulması üzerine, benim diye cevap verip, mutlak ilmin nezd-i ilahide olduğunu hatırlatmadığı için, Allah tarafından kınanmış ve kendisinden daha bilgili Hadır adında birinin bulunduğu söylenmiş yani Hızır'ın aleyhisselam. En doğrusunu Allahu Teala bilir ve Hızır aleyhisselam yaşıyor mu öldü mü? Müteahhir hadis kaynaklarında ekseriyetle tarih ve tasavvuf kitaplarında Hızır Aleyhisselam'ın tarihte uzun süre yaşayanlardan olduğu, kıyamete kadar da yaşamaya devam edeceği şeklinde bilgiler yer alıyor. Bazı hadisçilerle, tarihçilerin kaydettiği rivayetlere göre, Hz. Hızır'ın Deccal'i yalanlaması için ömrünün uzatıldığı, ki bu İbn Hacer'de geçiyor, ve Deccal'in karşısına çıkacak kişinin, Hızır olacağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hayatta olduğu ve Efendimiz aleyhisselam'ın elçisi olarak Enes'in kendisiyle görüştüğü, vefat ettiği zaman gelip Ehlibeyt'e taziyede bulunduğu, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ile İbrahim bin Edhem'le rahmetullahi aleyh daha kimlerle kimlerle görüldüğü onlar tarafından Efendimiz dünya gözüyle görüldüğü aktarılmış. Bunlardan bir kısmı demişler ki, Hızır aleyhisselam dünyanın sonuna kadar Allah'ın izniyle yaşar, kimisi uzun ömürlü olduğunu ve Musa aleyhisselam zamanında vefat ettiğini ileri sürmüşler. Bu konuda da kesin şöyle oldu, böyle oldu diye bir mevzu söylenememektedir. Şimdi sizlerle beraber, kendisinden rivayet edilen bir duayı paylaşacağız. Günahları Allah'ın izniyle döken, rızık genişliği nasip eden ve şehit olarak ölmeyi sağlayan mühim bir dua diye geçiyor. Hemen nereden nakledeceğimizi hatırlatalım. İmam-ı Gazali'nin Rahmehullah, İhya-yı Ulumiddin isimli eserinde geçiyor bir kıssa halinde. Bir adam, Halife Mansur'un yanına gelerek, bazı gerçekleri arz edip, onu doğruya irşad edince, Halife Mansur ağlamış, ve o zatın sözlerine hak vermiş. Halife bu olayın ardından, namaz kıldırdıktan sonra, o kişi gözden kaybolmuş. Bunun üzerine, Halife muhafızlarından birine, derhal o zatın bulunmasını emretmiş ve aksi takdirde de kendisini cezalandıracağını söylemiş. Muhafız o zatı caminin bir köşesinde bulunca halifenin kendisini istediğini söylemiş. Ama o zat halifenin bu isteğini reddedince muhafız o kişiye halifeye gitmediği takdirde kendi hayatının da tehlikeye gireceğini söylemiş ve bu isteğe itaat etmesini istirham etmiş. Bunun üzerine o zat, cebinden üzerinde dua yazan bir kağıt çıkarmış, o muhafıza vermiş ve demiş ki, ''Korkma, Allah'ın izniyle sana bir şey yapamaz, bu kurtuluş duasını al ve yanında taşı. Yani sana bir zarar veremeyecek inşallah.'' Muhafız o zata, peki demiş, bu duanın faziletin nedir? O da, her sabah akşam bu duayı okuyanın, Allah izin verirse günahları dökülür, hataları mahvolur, mutluluğu devam eder, rızkı genişler, Allah katında sıddıklardan yazılır ve o kişi inşallah şehit olarak ölür demiş. Muhafız bu kağıdı almış, halifenin yanına giderek durumu ona anlatmış. Halife şaşırmış, ver bakalım şu kağıdı nedir bu demiş ve kağıda bakınca muhafıza on bin dirhem vererek, kurtuldun artık serbestsin ama şunu bil ki o zat Hızır'dı demiş aleyhisselam. Şu an bizleri dinleyen kardeşlerimiz sizlere bu duanın manasını aktaracağım. Bu yayınımızı YouTube üzerinden takip edenler de duanın Arapçasını izleyip okuyabilirler. Dua rivayete göre şöyle. Ey Allah! Azametin içerisinde bütün görünmezlerden daha latif olup, yüceliğinle, bütün büyüklerden yüce olduğuna göre, arşının üstünde olanları bildiğin gibi, yerin altında olanları da bildiğine göre, kalplerde olan vesveseler, senin katında ayan beyan olup, senin ilminde sözün açığı ile, gizlisi bir olduğuna göre, her şey, senin azametin karşısında boyun eğmiş olup her saltanat sahibi senin o yüce saltanatının karşısında alçaldığı ve dünya ile ahiretin bütün işleri senin kudret elinde olduğuna göre kendisinde akşamladığım, sabahladığım her sıkıntıdan benim için bir kurtuluş ve çıkış nasip eyle. Ey Allah! Senin bugüne kadar benim günahlarımı affetmen, hatalarımı görmezden gelmen ve kötü amellerimi teşhir etmeyip örtmen, yaptığım eksikliklerden dolayı senden istemeyi hak etmediğim şeyleri bundan sonrası için de isteyebilmem hususunda beni umutlandırdı. Ben, sana reddolunmaktan emin olarak dua ediyorum ve, sana aşina olarak, senden istiyorum. Şüphesiz ki sen, bana daima iyilik edensin. Bense, Kendimle senin arandaki konularda nefsime kötülük eden biriyim. Sen bana muhtaç olmadığın halde nimetlerinle bana kendini sevdiriyorsun. Bense sana muhtaç olduğum halde günahlarla seni kendime kızdırıyorum. Lakin senin rahmetine olan güvenim, beni yine de senden isteme cüretine sevk etmiştir. Ne olur, tekrar lütfunu ve iyiliğini bana döndür. Zira tevbeleri çokça kabul eden ve ziyade acıyan sensin. Ancak sen. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hızır kıssası başlangıcından beri en çok dikkati çeken olaylar arasında. Kıssa adeta tasavvufun iki ana ilkesi olan irşadı ve ilmi ledünni temsil etmişti. Zira kıssada Allahu Teala'nın kendisine Musa Aleyhisselam'ın bilmediği bir ilmi yani İlm-i verdiği Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselama kılavuzluk etti. Kıssa bundan dolayı daha 9. yüzyıldan itibaren tasavvuf eserlerinde ilgiye mazhar oldu. Tasavvuf erbapları, Hızır aleyhisselamın veli olduğunu kabul etmişler, onu peygamber olarak tanıtan rivayetleri muteber saymamışlardır. Bazı hak dostları da, Hazreti Hızır'ın hayatta bulunduğunu söylemişlerdir. Hatta birçok insanın onu gördüklerinde, sıradan insanların bile, hayatlarında bir defa onunla karşılaştıklarına, Allah'ın izniyle Hızır aleyhisselamın onlara yol gösterdiğine, yardımcı olduğuna, ismi azamı öğrettiğine dair birçok menkıbe rivayet edilmiştir. Bunların belki de en bilineni İbrahim bin Ethem'in, Allah rahmet eylesin, bir sahrada Hazreti Hızır'ı görmesi, onun uyarısıyla züht yoluna girmesi ve kendisinden ismi azamı öğrendiğini anlatan o menkıbedir. Daha önce bir sultanken birdenbire züht yoluna geçen İbrahim bin Ethem. Aynı şekilde İbrahim el-Havvas da rahmetullahi aleyh, Hazreti Hızır'ı Sina çölünde görmüş ve kendisinden bilgi almış diye rivayet edilir İbn Hacer'de. Yine Bayezid Bistami'nin kuddisi sırru Hızır Aleyhisselam ile beraber yürüdüğü bişrel hafi marufu kerhi gibi Allah rahmet buyursun zatların huzuru gördükleri daha neler neler anlatılır. Hızır Aleyhisselam'ın duacığını haber verdiği bir hak dostundan da eserlerde bahsedilir. Muhtemelen ilk defa muhyiddin Arabi Kuddisesi Ruhu, Hazreti Hızır'la bir kere görüştüğünü ve ondan hırka giydiğini ifade ederek, Hızır aleyhisselamla tasavvuf kültüründe önemli bir yere sahip bulunan hırka konusunu irtibatlandırmış oldu. Abdülhalik-i Gucdavani'nin rahmetullahi aleyh doğacağını Hazreti Hızır'ın önceden haber verdiği yine eserlerde geçer. Yine Yesevi'likte de dolayısıyla Türkistan diyarında da Hızır aleyhisselamın önemli bir yeri vardır. Bu inanışa göre Ahmet Yesevi'nin rahmetullah babası Şeyh İbrahim rahmetullah, 10 bin müridiyle beraber Hazreti Hızır'a arkadaş olmuştu. Yine Şeyh İbrahim'in halifesi olan Şeyh Musa'nın kızıyla evlenmesine de Hazreti Hızır delalet etmişti. Daha birçok eserde Hızır aleyhisselam ile ilgili Yaşanmışlıklar yazılır. Günümüzde de birçok defa büyüklerimizden o an anlayamadıkları birtakım olayların Hızır Aleyhisselam tarafından başa geldiğine inanılır. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Allahu Teala'dan niyazımız bizleri doğru bilgilerle, doğru insanlarla karşılaştırması yolundan ayırmaması, dininde ayaklarımızı sabit kılması ve insi ve cinni şeytanların şerrinden, nefisten gelecek olan kötülük ve şerlerden bizi muhafaza eylemesidir. Şüphesiz Allah her şeyin en doğru ve iyisini bilmektedir. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.